ya pues la la la ya la ya la la ve ve وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz tebareke ve teala kullarına karşı o kadar lütufkar o kadar cömert ve eli açıktır ki insan Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetleri saysa bitirememektedir. Kardeşler, Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi de kendileri ile hak yolu bulduğumuz peygamberlerdir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Huvellezî ersale rasûlehu bil-hudâ ve dînil hakki li <Sessizlik> yuzhirehu 'alattîn kullih ve O kendisine Ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayet ve hak din ile gönderendir. allah Teala'nın rasuller ile gönderdiği din bütün dinlere galip gelmiş, insanlardan bazıları peygamberlere tabi olup hak dine girmiş ve kurtuluş yolunu seçmiş ve diğerleri ise peygamberleri red etmiş sapıklığı seçmiştir. O rasuller kendilerine tabi olanların sayılarının azlığına ve imkanların yetersizliğine rağmen insanları hak yola çağırmak için çok mücadele etmişlerdir. Onlar Allah'tan kendilerine vahy edileni insanlara ulaştırmış. İnsanları şirkten imana, küfürden tevhide, Allah'tan başka şeylere ibadetten yalnızca bir olan Allah'a ibadete çağırmışlardır. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavmine olan davetine bakın. O kavmini tauta tabi olmaktan sakındırmış ve şöyle demiştir. İz قاللهم تتقون. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Hud aleyhisselam da yine kavmini şirkten, küfürden sakındırarak şöyle demiştir. İtqalehum ahuhum Hudun ala Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Salih peygamber ve Lut aleyhisselam da bütün resuller gibi kavimlerini uyarmış ve şöyle demişlerdir lahum ahuhum salihun elatettaqun. Hani kardeşleri salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İzlalelhum ahuhum Lutun elatettaqun. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İşte bunun gibi bütün rasuller kavimlerinin kendilerine tabi olmaya ve bir olan Allah'a ibadete çağırmışlardır. Peygamberlerin davetlerine ilk tepkiler... Her daim o kavmin yöneticilerinden gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına Nemrut, Musa Aleyhisselam'ın karşısına Firavun, Peygamberimizin karşısına ise Ebu Cehil çıkmıştır. Bu yöneticilere rağmen, bu liderlere rağmen peygamberleri kavimlerine demişlerdir ki ''Ela lehul halku vel amr, tebarek Allahu Rabbul Alemin'' Dikkat edin yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ve la yuşriku fi hukmihi ehad. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. İnil hukmu illalillah. Amarallahu ta'budu illa iyya. Zaliked dinul qayyim ve lakin ekserun Hüküm ancak Allah'a aittir. O kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İşte bu minberden Resulullah'ın emanetinden bugün konuşulması gerekeni konuşuyorum ve diyorum ki hüküm Allah'ındır, hakimiyet Allah'ındır. Yaratan Allah olduğu gibi yasama ve yürütme yetkisi de Allah'a aittir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Peygamberimize şöyle buyurmuştur. "Ve ene beynehum bime anzalallah ve la tattabi ahwaahum." Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. İşte bütün bu peygamberler bu ayetleri haykırdılar. O peygamberlerin kavimlerini incelediğimizde çoğunun feci şekilde helak edildiğini görürsünüz çünkü onlar peygamberlerine tabi olmak yerine nefislerine ve başlarındaki yöneticilerine ve liderlerine tabi oldular ve çok pişman olacaklar ileride şöyle söyleyecekler: Yüme taqalbuvujuhum fi alnari yuuluna ya leitana atagna Allah wa atagna Rasule waqalu rabbana inna atagna sadatana ve kubra ana fa Luna sabila yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği o gün diyecekler ki keşke keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik ve diyecekler ki ey Rabbimiz biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik onlar da bizi saptırdıkça saptırdılar şimdi kardeşlerim soruyorum sizlere bir tarafta Allah'ın seçip desteklediği Gönderdiği bu kadar peygamber ve onların daveti. Ve diğer tarafta ise büyük şeytan Amerika'nın seçtiği ve desteklediği İslam düşmanlarının ve onların yolunda olanların daveti. Bu seçimlerde hakkı seçin. Sizler de peygamberler gibi hakimiyet Allah'ındır deyin. Sakın sakına, sakın sakına bu bu şirk fiiline bulaştırmayın kendinizi. Vallahi kardeşlerim sizlere açıkça söylüyorum. Mesele tayyip ya da habis meselesi değildir. Mesele ak ya da kara meselesi değildir. Sizlere bir örnek vereceğim. Onu iyice dinleyin. İçerisinde çeşit çeşit balıkların bulunduğu bir havuz düşünün. Erili ufaklı bir sürü balığın bulunduğu bir havuz. Bu balıkların boyları farklı. Tatları farklı. isimleri farklı ama hepsinin de beslendiği kaynak aynı. Yani bu balıkların hepsi Aynı havuzun balığıdır. Aynı sudan beslenmektedir. Hükümetler gelip geçicidirler. Her parti zahiren değişik misyona sahip gibidir. Ama asıllara baktığımız zaman hepsinin kaynağı demokrasidir. Siz kime oy kullanırsanız kullanın faydası demokrasiyedir. İşte kardeşlerim kullanılan bu oylar allah Teala'nın üzerimizdeki en büyük nimetine yapılan büyük bir nankörlüktür. Oy kullanmak, peygamberlerin yolunu yalanlamak demektir. Rabbim sen bu kadar peygamberi boşuna gönderdin. Biz kendi yolumuzu kendimiz çizeriz demektir. Kişiyi şirke sokan bir ameldir. Kardeşlerim küfrün önderlerinin ve bugüne kadar onların getirdiği düzen devam ettirenlerin iddiaları ilahlıktır. Onlar Allah'ın indirdiği ile hükmetmezler. Onlar Allah'ın hükümlerinin haricinde hükümler çıkartırlar. Ve onlar Allah'ın hükümlerinin haricinde hükümler ile muhakeme olurlar. Bunlar tağutturlar. Her tağut kafirdir. Kişinin tağut olabilmesi için önce kafir olması gerekmektedir. Sonra küfürde iyiden iyiye haddi aşar ve tağut seviyesine yükselir. Tağut ise İbni Kayyım'ın tarif ettiği gibidir. هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود او مطبوع kendisine ibadet edilme tabi olunma ve itaat edilme konusunda haddini aşan kul demektir kardeşlerim şeytanlar taudların dili ile Allah'ın şeriatına muhalif kanunlar çıkardılar onlar Allah'ın rasullerin dili ile hükmettiği, koyduğu yasaları değiştirdiler. İnsanları kendilerine itate, tabi olmaya ve ibadete çağırdılar. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Vemellem <gülüyor> yahkum bima anzalallah feulike humul kafirun." Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bir başka ayeti de şöyle buyurmaktadır: Alam tara illalldine yazumuna enhum amanu bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik yuriduna ay yahaakemu ilet taaguti ve kad umiru ay yakfuru bih ve yuridu şeytanu ay yudillahum dalaalen ba'id muhammed sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını itaat edenleri görmüyor musun taagutu reddetmekle emrolundukları halde onun önünde muhakemi olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Bir başka ayette şöyledir.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 Allah bir konuda hükmetmişken onun hükmü harince hüküm aramak, Allah'ın hükmünü alternatif olmaya çalışmak, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman başka hükümler, tercihler üzerinde konuşmak. Heyhat heyhat, Allah seni yoktan yaratmışken bayağı bir sudan, bir meniden seni bir insan kılmışken en güzel şekilde sana bir beden vermişken senin Allah'ın hükmünde yine senin gibi insanları Allah'a ortak koşman ne büyük bir nankörlüktür. Allah Teala insanları yarattıktan sonra rızıklandırmış ve onları başıboş bırakmamıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. E fahasebtum annema Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız E yahsabul insan insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder Kardeşlerim Üzerimizdeki her nimet Allah'ın lütfu iledir. Sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Öyle ya da böyle dönüşümüz Allah'adır. O halde dönüş yolunu peygamberlerin yolu ile gerçekleştirelim. Bizleri hak yoldan saptıracak seçimlere ve tercihlere dalmayalım. <gülüyor>